Al-Bukhari Rahimahullah'ın As-Sahih Al-Musned adlı hadis kitabını okumaya hadis kitabındaki Kitab-ul İ'tisami bil kitabi ve sünne kitap ve sünnete Kur'an ve sünnete sarılma Kur'an ve sünnete tutunma bahsini okumaktayız, faslını okumaktayız hatırlayacağınız üzere Al-I'tisam bağlanmak mülazeme, mülazamet etmek Devam etmek ve devam edeni ondan gayrı tutunduğundan, gayrı tutunduğundan başka şeylerden de men etmek anlamına gelen bir kelime olduğunu söyledik. İhtisam yani tutunmak, mülazemet etmek, devam etmek, devamlılık arz ediyor ve men'e. Yani tutunan kişiyi, bağlanan kişiyi, mülazemet eden kişiyi mülazemet ettiği şeyin dışındakilerden ne yapıyor? Men diyor Yani tutunduğu şey ona yetiyor. İşte Kur'an ve Sünnet ne yapmaktadır arkadaşlar? İnsana yetmektedir. Müslüman kula, mümin kula, muahit kula yetmektedir, Artmaktadır bile. Cennete girmesi için yetmektedir, hakkı bulması için yetmektedir, değil mi? Allahu Teala Kitabı Kur'an'ı kendisi ne diyor? İnne hâzal Kur'an'e muhakkak ki bu Kur'an yehdi lillatihi akwam. Bu Kur'an muhakkak ki yehdi ne yapar götürür, hidayet eder. Yol gösterir. Nereye? lilletihi hi akvem En kavim olana, en düzgün olana En doğru olana Yani bir insan Doğru yola, hidayete Ulaşmak istiyorsa edineceği En güzel rehber Kur'an ve sünnettir. Bu sebeple Resulullah Sallallahu aleyhi ve ne diyor? Sizlere iki şey bırakıyorum. Terektu fi, fikum şey eyni İki şey bırakıyorum. Ona temessük ettiğiniz sürece, tutunduğunuz sürece, sarıldığınız sürece bu ikisinin ardından sapıtmazsınız. Benden sonra sapıtmazsınız. Yani bu ikisine tutunarak benim ardımdan sapıtmazsınız. Dalalete düşmezsiniz. Bugün yeryüzündeki dalalet, sapıklık, şirk, bidat, hurafelerin temel sebebi nedir? Kur'an ve sünnet çizgisinden uzaklaşmaktır, ayrılmaktır. Bugün bir abimiz yanımıza geldi bizi ziyaret etmek için. konu bir şekilde sigaradan açıldı, sigaranın hükmü ile alakalı. Dedim, sigara içmek haramdır, yani bu çok açık ve net, sigaraya haram dememek, yani hakkı gizlemekten başka bir şey değildir. Hatta bir atasözü vardır, Araplar derler, maymun aç kalmış, açlıktan ölecek, yavrusunu yemek zorunda kalmış. Maymun yavrusunu karga olarak görmüş ki görmüş. Ondan sonra yemiş yavrusunu. Yani derler ki maymun acıkınca yavrusunu yemek istediği zaman yavrusunu karga görür. Şimdi sigara içecek olan adam da eğer içecekse kimileri de diyor ki ya haram bir mekruh. Tabii konunun şeyi bu değil. Ee, özü dedi ki bana ama dedi bir sürü dedi evliya'lar içmiş dedi sigara. <gülüyor> Dedim sen hani evliya dediklerin kimler bunlar? İşte Falanca dedi. Falanca falanca. Menzil. Orası burası şurası. Ya dedim bunlar yani nasıl anladın bunların evliya olduğunu? Yani Kur'an dururken, sünnet dururken yani sen nasıl bir yola girdin ki bunların evliya olduğunu, veli kullar olduğunu anladın ki bunlar veli kullarının yapmayacağı şeyler yapıyorlar. Bunların en başında şirk geliyor. Sonra birkaç şey dinlettim ona. Bu güya kendileri hakkında evliya denilen kimseyle alakalı. Adam çıkmış. Şeyhi hakkında diyor ki Allahu Teala güya demiş ki ete kemiğe büründüm, Mahmut diye göründüm. Yahut bir tanesi çıkmış diyor ki Muhammed eşittir Allah. Açık bir şekilde net bir şekilde bunları dile getirmiş söylüyorlar. Bunları dinleyince çok oldu. Akşam namazına doğru gidiyorduk. Vay be hocam dedi. Bizi ne, nasıl kandırmışlar dedi. Tabi allah Teala'nın kulunun kalbine hidayet vermesi lazım. hidayete açması lazım ki Kul bu hakkı hakikati görsün. Bazı insanlar var bunu duyuyor, dinliyor, görüyor. Diyor ki vardır bu, bildiği bu insanların. Vardır bu sözlerin bir hikmeti. Sen anlayamıyorsun. Yanlış yere çekme diye bir de sana karşı çıkıyor. Seni ne yapıyor? Eleştiriyor. İşte bütün bu sapıklıkların, bütün bu hak yoldan uzaklaşmanın ana kaynağı Kur'an ve sünnetten uzak durmak, uzaklaşmak. Yani Kur'an okumazsak, Kur'an'ı anlamazsak, sünneti okumazsak, anlamazsak, bunlarla amel etmezsek, Sahabenin anlayışını anlamazsak büyük ilim ehlinin, imamların, alimlerin muhteber olan tabi, ilmiyle muteber olan, safsatalarıyla, uçmalarıyla, kaçmalarıyla değil, ilmiyle muhteber olan alimlerin Buhari, Müslim, Ebu Davud, Ebu Hanife, İmam Şafii, Malik, son çağda yaşayan Abdülaziz bin Baz, Rahimehumullah, Albani, İbni Hüseyin, değil mi? Bunlar Salih-i şu an yaşayan, hayatta olan. Bu alimler, Rabbani alimler. Bunların yolundan giderek Kur'an ve sünneti anlayarak bir insan amel ederse Allah'ın izniyle dalalet üzere olmaz. Ama sen yani kendine bir tablo çizmişsin. Kendine bir tablo var. Evliyalar var. Değil mi? Evliyalar var. Allah'ın evliyaları. Bunlar sigara bile içse koskoca evliya, koskoca sakalı var, şey var ya. Bunlar sigara bile içse sen ne yapıyorsun? Hoş kürüsün. O içtiyse doğrudur. Yani adam içki içse içki içse ne diyecekler belki? O yapıyorsa vardır bir hikmeti, vardır bir Çünkü içkiden daha büyük güne olan şirki bile insanlar ne olarak algılamaya başladılar? Bu söylediyse, bu bunu yaptıysa vardır bir hikmeti. Değil mi? Onun için bu bab, kitabul etisami bil kitabı ve sünne, kitap ve sünnete ehtisam etme, bağlanma, sarılma, tutulma babı, çok önemli bir bab. Hayatımızdaki yani kurtuluşumuzun, hidayete ermenin en temel çözümü, reçetesi. Kur'an ve sünnet. İşte bu faslın içinde İmam Bukhari Rahim Allah'a bizler geçen hafta hatırlayın. Leyse leke minel emri şey'un. Yani senin haddine değil, senin için değil. allah Teala isterse o kimselere senin beddua ettiğin, lanet ettiğin kimselere ne yapar, tövbe eder, isterse helak eder. Değil mi? Yani bu ayet-i kerimede şunu gördük. Eğer bir insan Kur'an ve sünnetten uzak yaşıyorsa, Resulullah'ın lanetine ne yapar? Maruz kalır. Yani bugün birçok insan sünneti bilmediği için hayra gelirken, camiye gelirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bedduasına bile ne olabiliyor? Maruz kalabiliyor. Çünkü cahil. Mesela aleyhissalatü vesselam başını imamdan önce kaldıranın diyor. Allah başını eşeğe çevirmesinden korkarım diyor. Mesela. Adam camiye geliyor. Camiye geliyor. Secde ediyor. Peygamberimiz diyor ki Av hayvanlarının, köpeklerin secde ettiği gibi yapmayın? Secde etmeyin. Demek ki bir insan sünnetten uzak olursa hayra gidiyor gibi camiye gelir. Büyük ecre, sevaba gelir. Halbuki kimi zaman kafası eşek kafasına döner. Kimi zaman köpek gibi secde eder. Niye? Çünkü cehalet. Kur'an'ı bilmemiş, sünneti bilmemiş. Bu hale girmiş. Bugünkü babımız وَكَانَ الْبَابُ وَكَانَ insanu اَكْسَرَ şey جَدَلَ İnsan ne de çok tartışmayı sever, ne de çok mücadele etmeyi sever, ne de çok savunmayı, kendini savunmayı sever. allah Teala böyle buyuruyor. Kehf suresi 54. ayet-i kerime. Buradaki insan kelimesi ile hangi insan kastedilmektedir? Kafir insan mı yoksa Müslüman insan mı? Her ikisi de kastedilmektedir. Nereden anlıyoruz? İmam Bukhari'nin bu bapta rivayet ettiği iki hadis var. Bu iki hadisten. Çünkü ilk hadis Ali radıyallahu anhu'nun kendini savunmasıyla alakalı. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın onları gelip namaza kaldırması ve kalkmayınca Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'a ne yapalım? Nefislerimiz Allahu Teala'nın elinde. O bizi bırakmazsa, uykudan bizi dünyaya geri bırakmazsa biz ne yapamayız? Kalkamayız diyerek kaderi hüccet sunmasına binaen Allahu Teala Allah Resulü bu ayeti okuyor. Demek ki insan olur derken burada Müslüman insanda kastediliyor. Müslüman insan da nedir? Kendini böyle taksir ettiği konularda savunmayı sever. Nasihati almak Müslüman da olsa zordur. Nasihat almak, nasihat dinlemek. Yani estağfurullah deyip evet böyle yapmam gerekirdi. Doğru söylüyorsun. Demek zor. Allah Teala böyle söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. insanu eksera şeyin cedel." İnsan didali çok sever. İkinci rivayette ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de Yahudilerin yanına gidip onlara Ey Yahudiler! Müslüman olun, selamette olun. Müslüman olun, canınızı, malınızı kurtarın. Diyerek onlara tebliğde bulunması bunun üzerine de Medine'li Yahudilerin Peygamber aleyhissalatü vesselama şu şekilde cevap vermeleri qad bellakta ya abel qasim Tamam sen tebliğ ettin işine bak Yahudiler böyle diyor Tebliğ ettin tamam bunu söyledin Sen tamam artık yani işine bak tarzına qad bellakta <ya> abel qasim Yahudiler de ne yapıyorlar kendilerine gelen Müslüman olun diyen Müslüman olun ki yurtlarınızda kalın Bak biz sizi çıkaracağız Hadi sizin içerisine gelince az sonra göreceksiniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den Yahudileri birkaç kere çıkarmış Yani birkaç defada çıkarmış Hayber'den önce çıkardıkları var, Hayber'de çıkardığı var ve Hayber'den sonra bunlara gelip çıkardığı var Aleyhisselatü Vesselam'ın. Çünkü Yahudilere güven yok. Yani Mekkeli müşrikler bile e, müşrik olmalarına rağmen onların ağzından bir söz çıktığı zaman, söz aldığı zaman bir insan sözlerinde duruyorlar hemen hemen. Hudeybiye anlaşması yapıyor Aleyhisselatü Vesselam. Tamam. Ama Yahudiler yani güvenilecek bir toplum değil. Bugün de öyle değil mi? Yani kıyamete kadar da böyle olacak yani. ayetlerinde, sözlerinde durmayan namkör bir topluluk. Allahu u Teala'ya karşı namkör olan bir topluluk. insanlara karşı haydi haydi ne olur? Namkör olur. Bakara Suresinde işte okuyoruz arkadaşlar tefsir dersinde. Allahu Teala birçok nimet vermiş bu topluluğa. Değil mi? Yani Firavun'un zulmünden kurtarmış. Bunlara gökten bıldırcın ve helva gönderiyor yemek olarak. Hazır yesinler diyor. Bunları öldürüyor, tekrardan diriltiyor. Ama her seferinde bunlar namkörlük. Musa'ya diyor ki, Allah-u şey, asanla vur taşa, on iki tane ne çıksın taştan? Pınar. O İsrailoğullarının her bir kabilesi ne yapsın? Kendi pınarından içsin, on iki kabile. Kendi pınarından içsin. Taştan su fışkırıyor, nimete bakın yani. Bütün bunlara rağmen Musa Aleyhisselam gelip bunlara diyor ki, Allah size buyurdu ki bir inek kesmenizi istiyor. Diyor ki, ineğin rengi nasıl? Yaşlı mı, genç mi? Nasıl olacak? Değil mi? Allah Teala onlara sordukça zorlaştırıyor, sordukça zorlaştırıyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetine karşı bu Medine'deki Yahudiler kendi evleri var böyle toplanıp ders yaptıkları. Beytul Midras diye deniyor o eve. Beytul Midras. Ders okudukları, tevrat okudukları ev. Orada e, peygamber aleyhisselam ayaklarına gidip onlara tebliğ yapıyor. Karşılığında ne diyor? Kad ebel Kasım. Tebliğ ettim. Tamam. Yani ne var? Hakkı savunmamak, hakkı kabul etmemek için kendilerini savunmak var. Yani hakka karşı söyleyecek bir şey bulamıyorlar. Söyledikleri tek şey ne? Tamam sen tebliğini yaptın. Bugün de birçok insan bunu yapıyor değil mi? Tamam işittik, tamam sen işine bak. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verdi. Dedi ki, sizler sizden öncekilerin yoluna karış karış, arşın arşın uyacaksınız, tabi olacaksınız. Onlar, onlar... Dab denilen o çölde hayvanın çukuruna girseniz siz de gireceksiniz. Sahabeler diyor ki Yahudi ve Hristiyanlar mı onlar eğer Allah'ın Resulü? Evet diyor ki Aleyhisselam ya kim olabilir ki? Bugün de bakın insanoğlu bugün birçok Müslüman tebliğ yaptığın zaman adama diyorsun ki ya kardeşim cigara içme falan. Tamam diyor tamam. Diyor. Ağızları bazen öfkeleniyor tamam anladık diyor ya. Hani utanmasa ki tamam uzatma. Yeter hocam uzatma artık diyecek yani böyle o kadar e, sıkılıyor. İşte bu ayet-i kerimenin tefsiri. وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْسَرَ şeyin جَدَلًا İnsan ne de çok cedeli sever. insan ne de çok cedel yapan bir yaratıktır, bir varlıktır. Demek ki buradaki insandan maksat kim? Hem Müslüman hem kafir. Hem Müslüman hem de kafir. İmam Bukhari rahimahullah bu ayetin akabinde başka bir ayet getiriyor. وَلَا تُجَادِلُوا ehlel الْكِتَابِ Ehle kitapla ne yapmayın? Mücadele etmeyin. İdal etmeyin. İlla billetihi ahsen. Ancak en güzel yolla, en güzel olan yolla mücadele edin. Tabi bunu günümüzde son dönemde peygamber aleyhissalatü vesselam'ı böyle hiç savaş yapmamış, hep sürekli barış peygamberi olarak bahsetmeye çalışan insanlar bu ayeti de tefsir ederken diyorlar, yani bak peygamberimiz ne yapmış? Güzel yolla allah Teala demiş ki ona ehli kitapla ancak en güzel olan yolla ne yapın? Mücadele edin. En güzel olan yol kimi zaman şiddet olabilir, kimi zaman ne olabilir? Yumuşak olabilir, hoşgörü olabilir. Şimdi buradaki İmam Bukhari'nin rivayetindeki Yahudilerle alakalı rivayette Peygamberimiz gelip onlara diyor ki Ey diyor Yahudiler, Müslüman olun, teslim ol, selamette olun. Bunu tekrarlıyor onlara. Bir daha tekrarlıyor. Aleyhisselatü Vesselam. Üç defa tekrarlıyor. Üçünde de Yahudiler aynı şeyi söylüyorlar. Aynı cevabı veriyorlar. Ardından ne yapıyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki, malı olan malını satsın, sizi çıkaracağız Medine'den. Hadi. Evinizi, barkınızı, her şeyinizi bırakıp gidiyorsunuz. Demek ki ehli kitapla yani mücadele yerine göre. Kimi zaman savaş, kimi zaman yurdundan kovmak, götürmek. Değil mi? Bunların hepsi bu ayetin kapsamında. Ehli kitapla en güzel şekilde mücadele etmek bu. Yerine göre, konumuna göre. Anladık mı arkadaşlar? İmam Bukhari'nin bu rivayeti bu başlığın altına getirmesinden bunu anlıyoruz diyor alimler. Yani ehli kitapla en güzel şekilde mücadele etmek onlarla tartışmak en güzel yolla sadece güzel sözlerle olmayabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve yaptığı gibi İmam Bukhari'nin de buradan istinbat ettiği gibi, çıkardığı gibi hükmü ne olabilir burada? Yeri gelir. Adamlarla savaş bile edersin ve en güzel olanıyla mücadele etmiş olursun onlarla. yeri gelir onları evlerinden çıkarırsın, yurtlarından çıkarırsın. Peygamberimizin defaatle yaptığı gibi. Aleyhissatü vesselam birden fazla, çok kere Medine'den ne yaptı? Yahudileri çıkardı. Şimdi hadislere gelelim. Mesela bu son ayet-i kerimeyle alakalı olarak velayetü cadilü ehli'l-kitabi illa billeti hiye Said rivayetle Taberi Tefsirinde rivayet ediyor. Diyor ki Onlar diyor, ehlül harp. Harp ehlidir. Savaş ehlidir. Bu ayet-i kerimeden kastedilen diyor. Savaş ehlidir. Câdilhum bisseyfi mimmen lâ ahdelahum. Ey peygamber söz vermediğin, aranızda ahit olmayan, anlaşma olmayan ehli kitapla, kılıçla savaş anlamındadır bu ayette. Yani selef bunu böyle anlamış. Yani bir ayetin tefsirini, bir ayetin manasını biz neye göre veririz Selefin yaptığı tefsire göre veririz Zaten bugün Helak olanların piyasada orada burada konuşup da ayetleri kendi kafalarına göre tefsir edenlerin helak olmasındaki en büyük neden ve sebep ne? Ayeti olduğu zahir manasına göre, kendi kafasına göre yaşamış olduğu çağa uydurmaya çalışayım derken çekerek, tahrif ederek verdiği manalardan dolayı bu sapıklık ortaya çıkıyor. Bakın böyle birçok sapıtanlara, değil mi? Ayetin tefsirini yapacak, neye göre yapıyor? Kendi kafasına göre yapıyor. Kendi mantığına göre yapıyor. Yaşamış olduğu sıkıntıya çözüm getirmek için ayeti çekiştiriyor. Oraya getiriyor. Buraya getiriyor. Bir de bakmışsın ki ayete öyle bir mana vermiş ki seleften böyle bir mana yok. Ayn aynısını tarikatçılar da yapıyor. Allah-u vesile. <gülüyor> ona vesileler arayın diyor ayet-i kerimede. Vesileler arayın. Vesile arayın ona. Nedir vesile? Sebep. i̇bn Abbas'ın dediği gibi. Salih amellerle dedi tefsire baktığın zaman. Kur'an'ın tercümanı i̇bn Abbas. Salih ameller Bunlar vesileleri ne olarak tefsir ediyorlar ayet-i kerimedeki vesileyi? Şeyhler ölü olsun, diri olsun şeyhlerle Allah-u Teala'ya sebepler arayın, onlara ulaşın. Ya ölü adamın kendine faydası olsaydı o toprağın altına girip çürümezdi. Öyle değil mi? Ölü adamın bu adamın kendine faydası olsaydı ölmeden önce Alzheimer olup bön bön bakmazdı sağa sola. Değil mi? Adam şimdi arabayla gezdiriyorlar. Kendine takat yok. Elini kaldıracak, dilini ağzının içinde oynatacak takatı olmayan bir adamın kendine faydası olsaydı, insanlardan önce, muridlerinden önce, cemaatinden önce kime fayda verildi? Bir insan kendisinin o hale düşmesini ister mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile her gün sabah akşam sabah akşam zikirlerinde iki defa yaşlılığın kötülüğünden Yaşlılığın insanı aciz bırakmasından Allah'a sığınırım diye dua ediyor. Ve su ilki beri diyor. Ve a'udu bike min azabin nar ve azabil kabri ve min su ilki beri. Azab, kabir azabından, ateş azabından ve yaşlılığın su ilki ber, kötülüğünden, aciz bırakmasından sana sığınırım diye dua etmiş Allah-u Allah Resulü, Allahu u Teala'ya. Demek ki bu adamların bizim için Allah Allah'a vesile olmaları mümkün değil. kendileri için bir faydası olmayan bu adamların bizlere hiçbir faydası olmaz, dokunmaz. İlk hadise gelelim. İlk hadiste İmam Bukhari diyor ki, hadde sana Abul Yemen, ahver şu an Zuhri. Bu hadisin rivayet zincirinin üzerinde döndüğü rivayet zincirinin rivayet olunduğu şahıs Zuhri'dir. İmam Zuhri, büyük imamlardan. İmam Bukhari galaha ve hadisenin ikinci şeyinden rivayet ediyor. Muhammed bin Mes'ud قال أخبرنا عطاء بن بشير عن إسحاق عن الزهري أخبرني علي بن حسين علي bin Hussein أن حسين بن علي رضي الله bakın senede babadan oğla, dededen oğla, oğuldan toruna diyorlar ki bu şekilde babadan oğula oğuldan toruna rivayet olunan Senetlerin, isnatların, hadis zincirlerinin en sahihidir bu senet. Kim? Ali'den kim rivayet ediyor? Peygamberimizin torunu Hüseyin. Hüseyin'den kim rivayet ediyor? Oğlu Ali. Ali İbni Hüseyin. Hüseyin ibn Ali. Ali ibn Ebi Talib. Babaları kim? Ali. Ondan sonra gelen kim? Hüseyin. Ondan sonra gelen kim? Yine Ali. Diyorlar ki böyle ba dede, baba, oğul. Dede baba torun rivayet zincirleri arasında en temiz en net en nesep olarak soy olarak en şerefli olan senet budur. Ali İbni Ebi Talip'ten oğlu Hüseyin İbni Ali. Hüseyin'den de oğlu kim Ali rivayet ediyor. Diyor ki Ali radiyallahu anh. Kale inne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem tarakahu. Ve Fatimete aleyhesselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gecenin bir bölümünde Ali radiyallahu anhu, damadı Ali'ye ve kızı Fatıma'ya çıka geldi. Peygamberimiz evinden çıkıyor. Kimin evine gidiyor? Damadı ve kızı Ali ve Fatıma'nın evine gidiyor. Gecenin bir yarısında. Peygamberimizi yatağından kaldırıp Gecenin o yarısında damadının evine götüren şey ne? Namaz. Namaz. Bakın peygamberde bir kulluk var. allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini alan ve onu hayata döken ilk insan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı amelleriyle açıklayan ve sözleriyle açıklayan bir peygamber. Ayşe radıyallahu anha'ya sorulduğunda ne diyor peygamberin ahlakı neydi? Kur'an. Ne demek bu? Yani peygamberin davranışı, ahlakı, amelleri her biri nedir? Kur'an'ın bir tefsiridir. Onun için elim ehli diyor ki peygamber aleyhissalatu vesselam'ın peygamber aleyhissalatu vesselam'ın Kur'an'a yapmış olduğu sözlü, kavli tefsirlerden daha çok ameli tefsirleri vardır. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın ameliyle yaptığı tefsirler, kavliyle yaptığı, sözüyle yaptığı tefsirlerden daha çoktur. Şimdi Allah-u Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Taha Suresi diyor ki Allah-u Teala وَأْمُرْ salah, بِسْصَلَاهِ وَأْمُرْ اَحْلَكَ salah, Ailene namazı emret. Ailene namazı emret. Ardından vastabir alayha mastabir alayha. Namaz konusunda ailene namaz kıldırma konusunda hanımına, çoluğuna, çocuğuna, torununa namaz kıldırma konusunda onlara bu namazı kılmalarını emretmede hususunda sabret. Sabır göster. Sabır göster diyor Allah Kime diyor bunu Peygamber'e diyor Ve'mur ehleke bir salah Ey peygamber aileine namazı emret. bir aleyha. Bir gün iki gün olmasın bu namazı emretmek. Üç gün sonra ev halkı namazı terk ettiğinde hayat normale dönmesin. Sen davetine namaz kılın demene onları namaza uyandırmana devam et. Bu demek bu. bir aleyha. Kalkıp onlarla oturup televizyonda dizi film seyretme. Ezan vakti okunduğu zaman onlarla gülüşme, onlarla vakit geçirme. Bila his onlara sürekli namazı hatırlat. La neseluke rizqa. <gülüyor> Allah Teala ne diyor? La <gülüyor> neseluke <gülüyor> Biz senden rızık istemiyoruz. Nahnu <gülüyor> narzuquk. Biz sana rızık vereceğiz. Bak. Namaz namazı emretmek, namazı emretme konusunda sabırlı olmak ve ardından Allah Teala'nın ayetinin devamında ne diyor? Biz senden rızık istemiyoruz. Biz sana rızık vereceğiz. Vel akibetu lit Güzel akibet, güzel son kimindir? Takvanındır. İlim ehli diyor ki rızkı arttıran birçok sebepler var, değil mi? Bu sebepleri de bize bize rızkı veren Allah Teala beyan etmiş. Kimi zaman kitabı aracılığıyla, kimi zaman peygamber aracılığıyla. İşte akraba ziyaretinde bulunmak ve sadaka. Değil mi? Rızkı arttırır, rızkı çoğaltır. Ömrü uzatır diyor divayette. İlimehli diyor ki, rızkının çoğalmasını isteyen, rızkının bollaşmasını isteyen, rızkında bereket yaşamak isteyen insan ailesine namazı emretsin ve namaz emretme konusunda sabırlı olsun. Nereden çıkartıyor bunu ilim ehli? Bu ayeti kerimeden. Ne diyor Allah para? Ailene namaz kılmayı emret. Bu konuda sabır göster. Düzenli olarak namaza çağır. Bunun da ölçüsü ne? 7 yaşına geldiği zaman çocuklara namaz kıldır. 10 yaşına geldikleri zaman kılmıyorlarsa onları ne yap hafiften? Döv. Onlara vur. Yani çocuğun 10 yaşından sonra namaz kılmıyorsa... Artık allah Teala'nın senden istediği şey ne? Çocuğa yaptırım uygulaman. Vurman. Sürekli söylemişizdir, defaatle zikretmişizdir. Zaman öyle bir zaman ki, şeytan insanın öyle bir oyun kurmuş ki, 5 yaşında, 6 yaşında çocuğu kaldırıp camiye namaza götürmek, merhametsizlik, acımasızlık olarak, Niteleniyor bu dünyada, bu çağda, bu asırda. Değil mi? Yani sizi 5 yaşındaki çocuğunuzla, 6 yaşınızdaki çocuğunuzla, 7 yaşındaki çocuğunuzla, ki alimler diyorlar ki, Peygamberimizin çocuğunuza 7 yaşında namaz kılmayı emredin. Sözünden diyor, şu anlaşılır. 7 yaşına geldiği zaman çocuk, mükellef olan, akıl bali olan her büyük kimsenin, nasıl namaza hazırlanıyorsa, o çocuğun da öyle hazırlanıp gitmesi lazım. Yani yedi, çocuk 7 yaşında, Bunun abdeste gereği yok, sen gel kıl diyemezsin. Çünkü namaza emretmek demek, abdeste emretmek demek, öyle değil mi? Ondan sonra tadili erken, avreti örtmek, necasetten temizlemek, elbisesini kılınacak yeri, bunların hepsi çocuk için de geçerli. Bugün 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında çocuğunuzu sabahleyin camiye götürseniz, sürekli insanlar sizi çocuğunuza gelip giderken camiye görseler, şeytan onların kalbine şu şeyi atar. Ya 7-8 yaşında, karda, kışta, çamurda, gün, güneşte, sıcakta, soğukta çocuk uykusundan, o tatlı uykusundan bebek, melek gibi uyuyor diyorlar ya. Kaldırılır da camiye mi götürülür? Ama bugün tabi böyle babalar görmek nadir. Yani binde bir belki görürsünüz. Sabahleyin 7'de, 8'de çocuğunu almış, camiye giden baba ben bir tane tanıyorum. Şu ana kadar. Birkaç tane atabiliyoruz yani. Beş parmağa geçmiyor. Allah tarihe bizleri onlardan kılsın. Ona da ailesin. Ama sabahleyin ben namaza giderken bakıyorum. Namaza giderken yahut da namazdan çıkıp geri dönerken okul servisleri gelmiş. İran'ın iki yaşında, üç yaşında yüzlerce çocuğu alıp annesi babası işte çalışan çocuğu evinden alıyor servis. Servisteki o abla, servis ablası diyorlar ona. Kapıdan alıyor. 2 yaşındaki çocuk ağlaya ağlaya annesinden koparılıyor. 20-30-40 tane çocuğun içine, anaokulu dedikleri okula çocuk 2 yaşındaki çocuk götürülüyor. 3 yaşındaki çocuk götürülüyor. Sabah saat 7'de, 6 buçukta, akşam 5'e kadar. Bu merhametsizlik, bu şefkatsizlik, acımasızlık olmuyor da Müslüman bir adamın çocuğunu sabahleyin alıp camiye götürmesi yobazlık oluyor. Acımak, acımak oluyor, acımasızlık oluyor, merhametsizlik oluyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ali radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin geldi. Fekale lehum bir rivayette İmam-ı Nesai'nin rivayetinde iki kere geldi diyor. Peygamber aleyh aleyhissalatü Vesselam ayetin tefsirini yapıyor ya ameliyle. Vasta bir aleyha. Emret bizim gibi diyor. Hadi çocuklar namaza kalkın. Ondan sonra çıkıp gitmek değil. Ki bizim bahsettiğimiz farz namaz. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam gece namazına gelip kaldırıyor bunları. Damadıyla kızını gece namazına kaldırıyor. Fekale lehum elâ tusallûn Haydi namaz kılın. Kalkın namaz kılın. Diye aleyhisselatü vesselam ne yapıyor? Bunlara damadıyla kızına teşvikte bulunuyor. Ali <gülüyor> aliyyun Yusuf Ali radıyallahu an. Ve dedim ki: "Ya Rasulallah, inna ma anfusuna bi yadi Allah." İnna ma anfusuna bi yadi Ey Allah'ın Resulü, nefislerimiz Allah'ın elinde. Ali de radıyallahu an. Yani öyle bir topluluk ki bu topluluk, bu şey sahabeler yani peygamberin terbiyesini aldıkları için, eğitimini aldıkları için Yani bugün hani böyle üniversitelerde profesörler konuştuğu zaman böyle e, yüksek seviyede konuşurlar ya, sahabeler bunlardan daha yüksek bir şekilde yani dini kültüre, Kur'ani kültüre, Kur'ani delillere, sünnet, nebevi delillere sahip olmuş kimseler. Ali radıyallahu anh da burada hangi ayete atıf yapıyor? Allah-u e, Zümer suresindeki ayeti. Allahu u yeteveffel enfusahine mevtiha. Allah-u-yeteveffal anfusu hine mevtiha velleti lem temut fii menamiha feimusikulleti kaba aleyhal mevte ve yursilul ukra allah u Teala nefisleri vefat ettirir. allah u Teala canları vefat ettirir. Uykusunda uyuduğu vakit ölmeyeni ne yapar? Geri gönderir. Hakkında ölümü kaza ettiği, ölüm hükümünü verdiğini de katında tutar. Yani daha göndermez. Demek ki uyku bir ölüm. Ve her gün biz bu ölümü en az 4-5 saat yaşıyoruz. Ayda bir değil arkadaşlar. 15 günde bir değil, haftada bir değil. Her gün, her gün biz bu ölümü yaşıyoruz ve uzun bir süre yaşıyoruz. 5 dakika hani bazen insan mesela bayılır. O baygınlık en fazla ne kadar sürer? 1 dakika sürer belki. 40 saniye, 50 saniye. Çoğu zaman uzun bir süreyi geçmez. Her gün allah Teala bizleri dört, beş, altı saat en az ne yapıyor? Öldürüyor ya. Ölüyoruz. Allah-u Teala'nın buyruğu. Hakkında diyor Allah-u Teala'nın ölüm yazdığı, tekrardan göndermeyeceğini yazdığı kişileri katında tutar. Yani tutar, göndermez. Ölüm yazmadığı nefislerin ruhunu da ne haber? Gönderir. Ali diyor ki radıyallahu anh, Bizim nefislerimiz Allah'ın elindedir ey Allah'ın Resulü. Fe inşa e en Allah Teala bizi dileseydi uyanmamızı biz de kalkardık. Namazımızı kılardık. Şimdi burada Ali radıyallahu an yanlış bir şey söylemiyor. Yani kader takdir böyle. Allah Teala dilemese kalkamasın. Dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fansarafe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hine kale le lehu zalike ve lem yerci ileyhi şey e. Peygamberimiz damadı Ali'den bunu duyunca aleyhissalatu vesselam arkasını dönüyor hiçbir şey konuşmuyor ses çıkarmıyor bazen ilim ehli diyor ki sukut demek sukut hiçbir şey konuşmamak en güzel cevaptır değil mi? Yani bazen insan konuşmaz ama o konuşmadan sergilediği o tavır konuşmasından daha etkilenir. Ali vesselam dönüyor gidiyor. Sunma semi'ahu huwa mudbirun. Ardından Ali radıyallahu an peygamberimiz giderken arkası dönük bir şekildeyken peygamberimiz çıkarken duyuyor peygamberimiz bir şeyler söylüyor. Wa huwa mudbirun yadribu fakhizahu ve yekul. Ali vesselam dizine vurarak böyle ehli mahli diyor ki caizdir insan pişmanlık ifade eden tabi cenazenin arkasından olmamak ve cahiliyenin yaptığı gibi yüze vurmamak bağıra vurmamak şartıyla bir şey olunca böyle insanın eliyle dizine vurması elin eline vurması caizdir aleyhisselatü vesselam elini dizine vurarak diyor ki ve kane linsanu eksara şeyin cedela insan ne de çok cedeli sever ne de çok cedel ne de çok kendini savunur Bu ayetleri neden okuyor aleyhissalatü vesselam? Halbuki Ali radıyallahu anhu'nun buradaki söylemiş olduğu sözde yani bir şey yok. Baktığınız zaman kaderle alakalı. allah Teala böyle dilemiş. Burada ilim diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın burada söylediği bu söz, bu ayet şundan dolayı. Sana bir kimse itaat, ibadet yapmanı emrediyorsa, sen de bu konuda gevşeklik yaptıysan, gösterdiysen, sonuçta Allah'ın takdiri elbette. Ama senden de bir taksir varsa, burada senin yapman gereken, bu nasihate karşı yapman gereken tavır ne olmalı? İstiğfar olmalı. Demes, deme, demen lazım ki, Allah beni affeyle, Allah beni affeylesin, doğru söylüyorsun. Ben istiğfar ediyorum. Allah'ım beni maghfiret eyle. Demeli insan. Çünkü bir taksir var. Bir ne var? Gevşeklik var. Bir eksiklik var. Ama insan allah Teala'nın da dediği üzere Ela men halak. yaratan bilmez mi diyor ya çok neyi sever insan? Cedeli tartışmayı sever. İlim ehlinin de getirdiği bir kaide kural var. Mücadele de yani cideli de tartışmada diyorlar ki hak sahibi hak sahibi Her zaman diyorlar son konuşan olsun. Sonu beklesinler. Yani önce konuşarak karşındaki adamın senin üzerine çıkmanı, çıkmasına izin verme. Musa aleyhisselamın yaptığı gibi. Önce sihirbazlar atıyor. Değil mi? Ondan sonra kendisi atıyor. Bugün de bu böyle arkadaşlar. Yani şey söylüyorsunuz, bakıyorsunuz ki karşınızdaki adam ne yapıyor? onu kabul edecek atmosferde değil. Artık olayı kör bir döngüye sokuyor. Bazı kardeşleri görüyorum. Adama hakkı anlatacak. Hakkı tavsiye edecek. Ama öncesinden böyle bir cidal, bir tartışma olmuş. Ayet-i Kerime'de de allah Teala'nın buyurduğu üzere insan ne de çok cidali sever, cidal yapar. Artık kör döngüye girmişler. O iki kişi sabaha kadar bıraksan aynı şeyleri tekrar alacaklar. Kaset gibi. Davetçi bir insan. Bakın Aleyhisselatü vesselam ne yapıyor? Dönüyor arkasını ediyor. Ve söyleyeceği hakkı en sona saklıyor ve söylüyor. Diyor ki: "Vakanel insanu ekser şeyin cedela." İnsan ne de çok cedel yapar, ne de çok tartışır. Bu insanın tabiatında vardır. Yani herkes bunu kendinde görebilir. Bazı insanlarda bu daha fazladır. Yani adama dersin ki ya bunu böyle yapma da şöyle yapsan Ona dahi söyleyecek bir şey bulur. Yani adam mesela su getirir. Desen ki adama ya sen buna suyu bu kadar tam doldurma. Getirirken dökebilirsin. Haklı bir şey söylüyorsun. Ya ama öyle diyorsun da işte yarım koysam koyarsam da şöyle olur böyle olur. Yani illa bir şey bulur. Söyleyecek. Bugün birçoğunuz karşılaşmıştır değil mi? Davet yaparken. Adama dediğin zaman ya bunu şöyle yapsan böyle yapsan. Cahil adam namazında bak bunu yapmasan namazını şu şekilde kılsan Dediğin zaman illa diyecek bir şeyini ne yapıyorsun? Buluyorsun. Yani bakıyorsun adam rahatsız sandalyede oturarak namaz kılıyor. Diyorsun ki ya sen namazını ayakta kılabiliyorsun. Yani ayakta durabiliyorsun. ruku yapabiliyorsun. Tek yapamadığın şey ne? Secde. Tek yapamadığın şey secde. O zaman yapamadığın Kesin olan secdeyi yapma. Ama yapabildiğin, yapmaya gücün yettiğin olan ayakta durma, kıyam ve rukuyu yapmalısın, terk edemezsin. Yani bir yapmadığın bir secde için, yapamadığın bir rükun için o da secde. Diğer iki rükunu ne yapamazsın? Terk edemezsin. Adam bunu söylüyorsun camide. Ya öyle diyorsun ama hocam. Diyerek cümleye giriyor, başlıyor. Ya kardeşim benim senin kıldığın namazdan bir ilgim alakam yok ben sana nasihat ediyorum bunu okuyan ilim Mehlen'in sözünü okuyan bilen insan olarak senin ya Allah razı olsun evet başımın üzerinde söylediklerini evet bir daha böyle yapmam estağfirullah demesi lazımken insanın adama geçen camide söylüyorum ya diyor camide ben yine böyle kılıyorum ama diyor, evde diyor, senin dediğin gibi yaparım diyor evde yani illa bir şey diyecek işte o o zaman bu ayet geliyor senden akıllar Vekaanel insanu ekser şeyin Cedera. İşte arkadaşlar bu kitap, bu bölümün bir kitapla sünneli ne alakası var? Bir insan kitap ve sünnete sarılırsa kitap ve sünnet onun önünde hidayet rehberi olursa bir insan ne yapmaz? Hakkı kabul etmeden cidal etmez. Cidal yapmaz. Kale Ebu Abdillah hadisin devamında diyor ki İmam Bukhari Kale Ebu Abdillah Ebu Abdillah dedi ki kim bu Ebu Abdillah? Kim bu Ebu Abdullah? Evet, söyleyin Kendisi İmam Bukhari. Eskiden müellifler böyle bir metot. Kendi kitabında Kultu Ene demiyor. Böyle de diyebilir. Kultu Ene, ben dedim ki. Şimdi hadise bir şerh getirecek. Hadiste geçen kelimeyi açıklayacak. Kale Abu Abdullah Diyor ki, Ebu Abdullah dedi ki. Kim o? Kendisi. İmam Bukhari. Yukalu ma etake leylen fehuve tarik. Hadiste geç, geçti ya Peygamberimiz Ali diyor ya Taraka, Tarakahu. Taraka ne demek? Ebu Abdillah diyor ki gece gelmeye, gece bir insanın yanına gidersen bu fiile Arapçada ne deniyor? Taraka. Taraka. Ve yukalu et tarik. İmam Bukhari şimdi tarik kelimesinin manalarını veriyor. Ennecim. Tarik ne demek? Yıldız. Delip geçen yıldız. Elmudii. Aynı zamanda ne? Aydınlatan. Aydınlatan. Esqib <gülüyor> narakal-mouqid şöyle denir Arapçada diyor. Ateş için yani eee e, ten, tandır için yemek pişireceğin o şey için, yer için ateşini yak derken esqib <gülüyor> narak ifadesi kullanılır diyor. Yani İmam Buhari Allah bize burada Tarık kelimesinin Arapçada geldiği manaları ne yapıyor? Açıklıyor. İmam Buhari bu hadisi Bu hadisi kitabında üç yerde zikrediyor. Kitabında üç yerde zikrediyor. Birincisi, teheccüd kitabında zikrediyor. Çünkü hadisin ile alakası var? Teheccüd, teheccüd alakası var. İkinci yer neresi? Neresi olabilir? Şöyle tahmin edin. Nerede bu hadis kullanılabilir? Tamam, tar tartışmacı da... Ayette geçiyor burada. Yani ayetin tefsir. Tefsirül Kur'an el-Azim. <gülüyor> Tefsirül Kur'an. Kur'an tefsiri. Buhari'nin bir de böyle bir şeyi var kitabında. Tefsir bölümü var. Bu ayetin tefsirinde bu hadisi zikrediyor. Bir de başka nerede geçiyor? Tevhid. kitab Tevhid. İmam Buhari'nin sahihindeki son kitap. Son fasıl. Tevhid. Bakın İmam Buhari'nin ilk kitabı, yani kitabının başında gelen baplardan, fasıllardan... Pardon bir tanesi de nedir? Kitab-ül İman. İman. En son kitap hangisi? Kitab-ül Tevhid. Başlangıç olarak tabi Bedül Vahy var. Ve bitiş olarak ne var? Tevhid var, iman var. Aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında olduğu gibi. İlk gün geldiği gün ne diyor? Ya maaşara Kureyş Kulu la ilahe illallah İlk ta'ik Aleyhisselatü tevhid teb tebliği Kulû la ilahe illallah Tuflihû La ilahe illallah deyin Kurtulun Muazze bin Cebeli Yemen'e gönderiyor Ehli kitaptan bir topluluğa gelmektesin İlk konuşacağın, ilk davet edeceğin şey ne olsun? Şehadetü en la ilahe İllallah La ilahe illallah olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan giderken Rivad-ı sahih Müslim'de Yanında bir tas var, tabak var Bir kap var, içinde su var Fenalaşıyor, ölüm anı, ölüm sekeratı Ölüm E, mukaddimatı, gelişi elini suya sokup alnına sürüyor. La ilaha illallah. Daha dünyadan giderken son soruydu. La ilaha illallah. İşte Kur'an ve sünnete sarılan bir kimsenin de hali böyle olmalı. Bir kimsenin de hali böyle olmalı. Ölçüsü mi'yarı, terazisi tevhid olmalı. La ilaha illallah. İnsanları ayıracaksa, kategorize edecekse, tasnif edecekse buna göre edecek. Muvahhid yani mümin, müşrik. Değil mi? Ama şimdi bugün insanlar da bu ölçü olmadığı için, La ilahe illallah olmadığı için, insanları neye göre tasnif ediyor? Bağlandığı adama göre. Bizden ya da bizden değil. Ama kitap ve sünnete sarılan insan, tevhid ehli ya da tevhid ehli değil diye beraber insanları bu şekilde kategorize eder. Evet, ikinci hadise gelelim. Tabi bu ikinci hadise geçmeden önce Ali radıyallahu anh'un bazı alimler, Ali radıyallahu anh'ın bazı mazeretler bulmaya çalışıyorlar. Fethülbari de de İbn-i bunu zikrediyor. Kendisi ve kendinden önce geldi alimlerden. Diyorlar ki ola ki Ali radıyallahu anh o gece cunup idi. Peygamberimizin kızıyla evli. Cunup idi. Bunu söyleyemedi. Bundan dolayı bunu söylemiş olabilir diyorlar. Tabi il ilim diyor ki çok da uzak değil bu. bu mazeret. Çünkü hatırlayın, Ali radıyallahu an peygamberimize bir tane sahabeyi gönderiyor. Ne sorması için? Mezi. Mezi. İnsanın biliyorsun, insandan gelen sıvılar vardır. Meni var. Şehvet haliyle, şehvetle fışkırarak gelir. Bu cunup yapar insanı gusül gerekiyor. Ne var insandan gelen? Bevil. Su içtiğin zaman, Sıvı şeyler tükettiğin zaman senin böbreklerin, onu alır işler idrar yolundan bevil olarak, idrar olarak çıkarırsın. Bu ne gerektiriyor? Abdest gerektiriyor. Bevil dediğimiz, bu idrar dediğimiz şey necis midir? Evet, necistir. Evet, necistir. Peki, bir de mezi denen bir şey var, mezi. Bu da e, insandan şehvet e, halinde gelir. Tabii ama şehvetle fışkırarak gelmez. Genelde almer diyor ki böyle yani e, yapışkan bir şekildedir. Meniye benzer ama tam meni gibi değildir. E, bu da ne yapar? Abdesti bozar. Ve bulaştığı, isabet ettiği yerin ne yapılması lazım? Su serpilerek temizlenmesi lazım. Ve insanın organından mezi gelirse eğer Çamaşırını su serperek temizlediği gibi organını ve yumurtalıklarının da yıkaması lazım. Buna dikkat edin. Bunu birçok insan bilmiyor. Meziden doğacak olan pisliğin, necasetin diyelim temizliği nasıl yapılır? İsabet ettiği, bulaştığı çamaşıra su serperek ağza, organ da kendisiyle ve yumurtalıklarla birlikte yıkanarak mezinin temizliği de bu şekilde olur. Ali radiyallahu anh diyor ki El-Miktad İbnul Esved sahabeden bunu göndeririz peygamberimize neyi sorsun diye meziyi sorsun peki sen niye sormuyorsun ya Ali utandığı için çünkü peygamberimizin kızıyla evli ama utanmak onu ilmi öğrenmekten alı koymuyor onun için öğreneceği ilmi yine başkasını göndererek Ne yapıyor? Sorarak öğreniyor. Diyor ki alimler, ola ki Ali radıyallahu anhu da burada böyle bir mazereti vardı. Bunu Peygamberimize ne yapamadı? Beyan edip açıklayamadı. Onun için bunu zikretti, öne sundu. İkinci hadise gelelim. Haddesana Kuteybe, Kuteybe ibn-i Sa'id. Kal haddesana elleys, leys ibn-i An Sa'id, ibn-i Ebi Sa'id bu. An Ebihi babasından, An Ebi Hurayra, Ebu Hurayra'dan. Ebu Hurayra Peygamberimizin yanında ne zaman geliyor? Hayberin fethinden sonra geliyor. Peygamberimizin yanında 3 seneden biraz fazla kalıyor, dörde yakın. Ama sahabeden hadis rivayet edenlerin en çok rivayet edenlerinden bir tanesi. Bu Hurayra diyor ki, herkesten daha fazla hadis rivayet ettim. Ancak bir kişi hariç. Kim o? Abdullah bin Abdullah bin Abdullah bin Abdullah o diyor yazardı ben yazmazdım Ebu Hurayra'dan rivayet olunan hadisler 5000 küsur, 5400 küsur hadis rivayet etmiş Ebu Hureyra. Peygamberimizin özel duasını almış bir zat, bir kimse. Allahu Teala'nın ona kendisine bereket verdiği bir sahabe. Kendini ilme adamış. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ashabu sufasından hatta ashabu sufha'nın sınıf başkanı diyorlar. Oranın başkanı. Birçok yere açlıktan yere düşüp bayılmış. bir sahabe. Diğerleri çarşıda ticaretle kimi zaman meşgul olurken, Ebu Hureyre'nin böyle bir meşguliyeti olmadığı için daha çok ne yapmış? Hadis yakalayıp rivayet etmiş. Velev ki peygamberin yanında az bir süre, az bir zaman kalmış olsa bile. Evet, diyor ki Beynâ nahnu fil mescid Bir keresinde biz diyor mesciddeydik, mescid-Nebri'deydik. Karaca <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. Faqala dedi ki intaliqu ila yahud. Haydi Yahudlara gidiyoruz gelin. Diyor ki Elimi mahre. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Hayber'in fetihinden sonra, fetihinden önce, Hayber'in fetihinden önce eee Medine'den ne yapmıştı? Beni Nadir. Nadir oğulları kabilesinin Yahudileri çıkarmıştı Medine'den. Hayber'de de çıkardı. Ondan sonra Hayver'den sonra da işte şu anki kalan Yahudiler var. Diyor ki alimler Peygamberimiz bu Yahudileri kontrol ediyordu. Takip ediyor. Nerede bulunduklarını ne yaptıklarını biliyor. Çünkü çok güvenilecek bir kavim değil. Tarih boyunca bunlar böyle. Hala da böyledir. فَقَرَجْنَا <gülüyor> مَعْهُ حَتَّا جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ Diyor ki Ebû Hureyre Peygamberle beraber çıktık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çıktık. Onunla birlikte Beytel Midras. Ders gördükleri dershaneye. Ders gördükleri eve geldik. Bu artık Medine'de kalan o az bir topluluk, Yahudi topluluk. Kendi aralarında toplanıyorlar. Kendi aralarında ders okuyorlar, Tevret okuyorlar. Başlarında hahamları var, hocaları var. Peygamberimiz oraya geldi diyor. Biliyor. Nerede toplanıyorlar, nerede ders görüyorlar. Fakamen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz ayağa kalktı. Fenâdâhum. Onlara seslendi. Ya maşara yahud. Ey Yahudiler. Eslimu teslemu. Peygamberimizin birçok mektuplarında böyle yazar değil mi? Eslim teslem. Hiraklus'e yazdığı mektubu hatırlayın. Değil mi? İle azimur Rum. Rum kralı. Diyor aleyhisselat. Eslim teslem. Müslüman ol. Selamette kal. Sana bir zarar dokunmasın. Yahudilere diyor ki Ya maşara Yahud Eslimu Teslemu Eslimu Teslemu Fekalu Ya Ebel Kasım Fekalu bel, Bellaktı Ya Ebel Kasım Peygamberimizin künyesini dahi biliyorlar. Yahudiler peygamberi çok iteniyorlar. Çünkü Geleceğini çok iyi biliyorlar. Ancak İshak tarafından kendilerinden geleceğini sağın soyundan kendilerinin arasından çıkacağını zannediyorlar ve müşrikleri Araplara karşı da diyorlardı ki gelsin peygamber ne yapacağız bize göstereceğiz alimler diyor ki Yahudilerin peygamberimizi kabul etmemesindeki hastalık hased çeken ona aynı kimdeki gibi şeytandaki gibi şeytandaki hastalık neydi Çekememezlik, haset, kibir. Değil mi? Onu topraktan yarattın, beni ateşten yarattın. Aynı hastalık Yahudilerde de var. Onun için var. Yahudilerin adam olması çok zor. Yahudilerin Müslüman olması, adam olması çok zor. Elbette Allah-u Teala'nın hidayet edip kalbini İslam'a açtıkları müstesna. Araplara diyorlar ki, içimizden bir peygamber gelecek size, üstün geleceğiz. Bizi yerle bir edeceğiz. Yakındır, gelecek bu, bu arada. Diğeriydi o peygamber, Kureşti. Kimin soyundan? İsmail'in soyundan. Tabi haset nasıl olur da bizden gelmez. Başlıyor inkar. Peygamberimize diyorlar ki, Beytul Midras'ta ders gördükler evde. Kad Tebliğini yaptın. Bu bir cidal mı? Cidal. Yani ne demek bu? Tartışma yani bu tamam kapat. Hakkı kabul etmemek mi? Hakkı kabul etmemek. Bugün aynısını Müslümanlar yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Tamam, bitti mi diyor mesela adam. Konuşuyorsun, bitti mi, tamam mı? Anana, babana, bazen hanımına, çoluğuna, çocuğuna tavsiye, nasihatta bulunduğuna, öğütte bulunduğuna, bitti mi? Tamam hocam bitti mi? Hoca Hocasına bile bazen böyle diyen olabiliyor. Bu Yahudilerin bir şeyi, hasleti. Halbuki insanın ne demesi lazım? Kendisine bir öğüt veren kimseye karşı Ben istiğfar ediyorum, estağfurullah, Allah beni başlasın Allah beni affeylesin demesi lazım. Kale <gâle> fe kale lehum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zahlike أريد <urid> aleyhissalatü vesselam ki, işte ben de bunu istiyorum. Yani böyle demenizi istiyorum. Çünkü hüccet ikamet ediyorum ben size. Peygamberimize Ebel Kasım diye hitap ediyorlar. İlim ehli biliyorsunuz Rivayetler var. Bir kimsenin, peygamberimizin künyesiyle, künyelenmesiyle alakalı. Yani Ebul Kasım'la alakalı e, hadisler var. Künyelenmemesiyle alakalı. Bu ne demek? Yani bir kimse, Bizlerden bir kimse künye olarak Ebul Kasım, Kasım'ın babası olarak künyelenemez demek. Peki bu ne anlama geliyor? Bir insanın en büyük çocuğuna Kasım ismini vermemesi anlamına geliyor. Çünkü sen eğer en büyük o erkek olma Kasım ismini verirsen, senin künyen ne olacak? Ebu Kasım olacak. Bununla alakalı da nehi var? Tabii nehiyi yasağı, buna hamleden alimler de var, şuna hamleden alimler de var. İsmi Muhammed olanın künyesi Ebu Kasım olamaz. İsmi Muhammed olanın künyesini olamaz. Ebu Kasım olamaz. Yani ikisinden de kaçınmak lazım. Çocuğunun adını Kasım koyacaksan eğer Kasım'ın babası gibi ne yap? Mehmet'ten sonra Kasım koy. İsabet etmiş. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ikinci defa Eslimu teslemu Eslimu teslemu Tekalü kat bellekte ya abel kasım Yine aynı şey söylüyorlar. Tebliğini yaptın. Tekale lehum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zalike urid İşte ben de bunu istiyorum. Sımne kâleha Es Üçüncü defa yine söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Üçüncü defa diyor ki Yahudilere Eslimu teslamu. Yahudilere de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bilin, bilin ki ey Yahudiler Ennemel ardu lillahi ve lirasulihi Yeryüzü Medine Kimindir? Allah'ın ve Resulünündür. Bitti. Yani burada paşa biziz demek. Üstün biziz. Ve ve ve lil mu'minin İzzet Güç, kuvvet kimindir? Allah'ın, Rasulünün Müminler. ve müminlerindir. Diyor ki: Alamubin, annel arda lillahi ve rasulhi yer Allah'ın ve Rasulünündür. Inni uridu an ucliyakum min haril art. Ben sizi buradan sürmek istiyorum. Haber veriyor. Sürüleceksiniz. Kabul etmediniz? Eslimu, teslimu, Müslüman olun, evinizde kalın. فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَا لِي شَيْءًا Malı mülkü olan, burada evi olan satsın onu. وَإِلَّا فَعْلَمُوا Yoksa bilin ki اَنَّمَّ الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ Yer Allah'ın ve Resulünündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son söylediği sözlerden bir tanesi de ne? اَخْرِجُ müşrikleri Arap Yarımadasından ne yapın? çıkarttın. söylediği sözlerden bir tanesi bu da. Öylerken diyor ki çıkartın bunları. İzzet var, güç var, kuvvet var. Topu topu 10 senede gelmiş bir izzetten. Yani. Peygamberliğinin 13 senesi Mekke'de geçmiş ve bu ile gelmiş, tevhidle gelmiş. Ömer bin Hattab'ın dediği gibi "Nahnu qaumun a'azzan bil Allah bil-islam." Bizler Allahu Teala'nın kendilerine İslam ile izzet verdiği topluluklarız. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu Medine'de kalan o az toplulu da ne yapıyor? Sürgün gönderiyor. Ama bugün Müslümanlar öyle bir hale gelmiş ki, kitapla sünnetten uzaklaştıkları için, kitapla sünnete tutunmadıkları için, kitapla sünnete sarılmadıkları için, Yahudilerin elinde oyuncak olmuşlar. Değil mi? Her şeyde. Siyasette... Ee, ekonomide, ticarette, her şeyde Yahudilerin elinde Müslümanlar oyuncak olmuş. Top gibi oynuyorlar. Sebep, teknolojimizin olmaması mı? Hayır. Sebep, çok zeki olmamamız mı? Hayır. Sebep, izzet yok. Neden izzet yok? Kur'an ve sünnete bağlanmadığımız, Kur'an ve sünneti yaşamadığımız, aramızda, içimizde Müslümanım diye gezip, kabirlerden, türbelerden, medet uman, değil mi? Kalbini, gönlünü oraya bağlamış insanların olmasından dolayı bu halde yaşıyoruz, bu haldeyiz. Yüce Rabbim hakkı hak görüp kabul edenlerden emezsin. Şerri şer görüp içtiğini abeden kaçınanlardan emezsin. Çünkü bu çok önemli. Hakkı hak olarak görmek, şerri de şer olarak görmek ve ondan kaçınmak. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse. ve كذلك جعلناكم ummeten vasata. Sizleri vasat adaletli bir ümmet kıldık. Kıyamet günü bu ümmet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti diğer peygamberlere dair şahitlik edecek. Neylerine şahitlik edecekler? Ümmetlerine tebliğ yapmalarına şahitlik edecekler. Nuh aleyhisselam Allah Teala kavmine soracak. Size tebliğ etti mi? Evet. İnkar edecekler. Şahit kim? Şahit ümmeti Muhammed. Bizler Nuh Aleyhisselam'a şahitlik edeceğiz. Sadece mu rivayetler gelecek bütün peygamberlere şahitlik edeceğiz. Bu da bu ümmetin şerefidir. Bu şeref kimden, kimin gelmektedir? sayesinde gelmektedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sayesine Bu <gülüyor> ümmet bu şerefi ancak Kur'an ve sünnete sarılarak ne olur? Nail olur. Subhanakallahu ve hamdik. Eşhedü an la illa ente. ve